Bu yakınlarda üstadımızın yanına ehemmiyetli iki miralay, ikisi de jandarma kumandanlarından, bir de ehemmiyetli bir mebus, partinin müfettişlerinden üstadın yanına geldiler. Uzun bir sohbetten sonra üçü de kemale teslimiyetle üstada dostluğa karar verdiler ve birisi şimdiden Risale-i Nur talebesi olmuş. O mebus Müfettişi Umumi eski Said'in dostuymuş. Gittikten sonra haber aldık ki bu zatın vasıtasıyla eski dâiliye vekili ve şimdi partinin kâtib umumisi olan Hilmi Bey, bilhassa hususi olarak üstadın ziyaretine gelecek ve dostane bir surette görüşecek. Onun için, üstad da size gönderdiğimiz bu sureti aynen onun eline vermek, o mevzuda konuşmak için kaleme alınmış. Daha o gelmeden bera malumat size göndermeye, üstad bize izin verdi. Hem Refet Bey'in mübarek mahdumu Hüsnünün küçük risalesinin ahirine duasını yazdı, onu da Leffen gönderiyoruz. Hakk'a hatsız şükür olsun ki hem nurcu hem ciddi dost hem mütedeyyin bir kaymakam şimdi buraya kaymakam olmuş. Eskide size gönderilen dâhiliye vekiliyle bir hasbial namındaki parçayı dahi gönderiyoruz, onu da Üstad ona okuyacak. Kahraman Nazif'in ve Yakup Cemal'in şimali garbide. Üç devletin Kur'anı kabul etmesi, Zülfikar'ın intişarına tevafuku ve geçen sene Zülfikar çıkarsa dahilen ve haricen büyük fıtrata vesile olacak hükmünü tasdik etmesi büyük bir fali hayırdır diye biz de o iki kardeşimizin kanaatına iştirak ediyoruz. Bu fırtınalı ve ilhatlı asırda biri gizli Alman, üçü aşikar devletlerin beşerin bu asırda Kur'an'a şiddeti ihtiyacını hissetmesi ve bil fiil kabul etmesi, büyük bir hadiseyi Kur'aniyedir. Değil üç devlet, belki yalnız on meşhur adam, on feilesof dahi, birden uzak memleketlerde Kur'an'ı tasdik etmesi, bizlere ve âlem-i büyük bir müjde ve avam-ı ehl-i imana büyük bir kuvve-i temin eder. Risale-i Nur'un 29. mektubunda, hücumatı ı Sitte ve Zeyli ve İşarat-ı Seb'a, ve telbihat-ı tis'a gibi risalelerin, Rumuzat-ı Kur'aniye ve Tevafukat-ı Nuriyeye karışık bir surette bulunmasının hikmeti, mahkemeler ve ehli vukufun susturulmasına ve bizi onlarla mes'ul etmemesine bir vesile olmaktı. Güya o Rumuzat, o derin ince meseleler, lisan-ı hal ile onlara demiş, İnsaf ediniz. Kur'an'ın bu derece esrarına çalışanlara ilişmeyiniz. Şimdi ise o karışık vaziyeti hiç münasip değil. Çünkü orun uzat ve tevafukata 20'den ancak birisi muhtaç olur anlar. İçindeki öteki risalelere 20'den 19'u muhtaç olup anlayabilir. Buradaki Nur şakirtleri diyorlar ki mucizeli Kur'anımıza 3 sene Denizlili kardeşlerimiz baktılar. Onlar müsaade etsinler biz de 3 ay bakacağız. Hem buradan İstanbul'a muhabere edip fotoğrafla Hizbi Nuriye, Hizbi Kur'aniye gibi tabına çalışacağız. İstanbul'daki Amerika sefiri vasıtasıyla Amerika'daki Müslüman heyetine Zülfikar'ı ve bir asay Musa'yı göndermesini isteyen o dostumuz ve kardeşimize deyiniz ki, sefirlerin kafası siyasetle meşgul olduğundan ve Risale-i Nur siyasetle alakası olmadığından siyasi bir kafa çabuk takdir edemiyor. Hem Risale-i Nur müşterileri aramaz, müşteriler onu aramalı, yalvarmalı. Amerika, buranın en küçük bir havadisini merakla takip ettiği halde, buranın en büyük bir hadisesi olan Risale-i Nur'u elbette arayacaktır. Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. Umum kardeşlerimize binler selam ve selametlerine dua eden ve dualarını isteyen kardeşiniz. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrediyoruz ki, medreset Zehra'nın erkanları, hakiki bir tesanüt ve sarsılmaz bir ittihat kerametiyle, bütün müşkilata ve manialara galebe edip, nurun elmas zülfikarlarını ve harika mucizatlı hüccetlerini muhtaçlara yetiştirmeye muvaffak oluyorlar. Bu neticeye mukabil çektiğimiz zahmet, bin derece ziyade olsa da ucuzdur, ehemmiyeti yoktur. Kardeşimiz Refet'in mektubunda, Münevvere, Nazmiye, Sa'ime namında üç masumun üç ayda eliften başlayıp, Kur'an-ı Hakimi hatmetmeye muvaffak olmalarından ve Kur'an dersiyle beraber nur hakikatlarını ve hakaik imaniyeyi masumane, müştakane dinlemeleri için onları ve üstadlarını ve peder ve validelerini tebrik ediyoruz. Münevvere ve Nazmiye, Abdülbaki ve Mehmet Celal'in nur hizmetinde noksan kalan vazifelerini inşallah tekmil edecekler. Bizi ve Risale-i Nur'u çok minnettar eden Kahraman Burha'nın mektubunda yazılan hastaya, Cenab-ı Hak şifa versin ve kardeşimiz Zekai'nin vefat eden validesine çok rahmet eylesin. Amin. Nur'un erkanından ve hocalar kısmının yüzünü ak eden, Nur'un santralı Sabri'nin mektubunda, merhum Hafız Ali, Hasan Feyzi ve onların halefi ve vazifelerini gören Ahmet Fuad'ın, ihtiyar ve vazifesi bitmek üzere olan bu biçare üstatlarına bedel, ömrünü feda etmek onun yerinde çabuk berzaha gitmek gibi, Sabri kardeşimiz de dördüncü olmak üzere ve ömrünü kabilse bana vermek, nefis ve kalbini ikna edip bana yazıyor. Ben bu pek eski ve sarsılmaz ve nurlar için hayatı çok faydalı kardeşime binler bârekallah deyip, bana verdiği ömrünü kabul edip, ona aynen Ahmet Fuat gibi, o baki kalan iki ömrümü, o iki kardeşime ve o iki yeni sayıda emanet verip, benim bedelime hizmet-i imaniyede ve Nuriye'de hizmet etsinler. Ve onun mektubunda, Barla Medresesi Nuriye'nin baş katibi Şamlı Hafız Tevfik'in halka-i tedrisinde Sıddık Süleyman'ın mahdumu Yusuf ve merhum Mustafa Çavuş'un ve Ahmed'in oğulları gibi Kur'an dersiyle Kur'an yazısını ve nurları öğrenmesi ve Hulusi ve Hafız hakkının nurları şevk ile yazmaları, Barla'ya karşı benim ümidimi kuvvetlendirdiler. Ve derince bir fera ve sürur verdiler. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin, amin. Ve Tevfike tevfik refik eylesin, amin. Sabrınin mektubu içinde ben Barla'da iken bana çok hizmet eden ve çok defa hatırıma gelen Sıddık Süleyman'ın hemşire zadesi Hüseyin'in mektubu beni çok sevindirdi. Hem onun hakkındaki merakımı izale eyledi. Maşallah tam Sıddık Süleyman'ın mahiyetinde eski alakadarlığını muhafaza ediyor. Hem Sabri'nin mektubu ile beraber Eğirdir Cireköyü Risale-i Nur talebelerinden Şükrü, Süleyman, Osman Çavuş'un samimi ve ciddi alakalarını Nurlar'a karşı gösteren mektuplarına karşı Cenab-ı Hak sizleri muvaffak etsin deriz. Kastamonu'nun Hüsrev'i ve rüştüsü olan Mehmet Feyzi ve Emin'in gönderdikleri benim Kastamonu'da kalan bir kısım risaleler emanetlerini aldım size gönderdiğim Asay Musa'nın Lügatnamesini hasta olduğu halde çok güzel ve alimane yazan, lügatnamenin başında güzel bir fıkra derceden ve bana da ayrı mektup yazan Risale-i Nur'un serkatibi Mehmet Feyzi'nin oraca çok müşkilat ve manialara rağmen harika sadaketini ve nurlara faik alakasını sarsılmadan imana hizmetini birkaç cihette yapması gösteriyor ki o küçük bir hüsrev olduğu gibi tam bir Hasan Feyzidir. Fakat ben oradayken çok ehemmiyetli ve enaniyetli bir Sofi meşrep, eski memurlardan bir zat ve gayet mühim malumatlı, dünya ile çok alakadar ve siyasi ve tüccar bir hoca bana karşı ilişmedikleri için ben de onları Daire-i celbetmeye çalışmadım, onlara da ilişmedim. Şimdi Mehmet Feyzi ise Kastamonu'yu onların nüfuzundan kurtarıp Denizli gibi muvaffak olamıyor. Hilmi, Sadık ve Ahmet Kureyşi gibi nurun kahramanları da köylerde bulunduğundan, feyzinin hizmeti bir derece hususi kalıyor. İnşallah bir vakit tam muvaffak olurlar. Kastamonu'nun zehraları, hacerleri, lütfiyeleri, ulviyeleri, necmiyeleri başka bir sahada, hanımlar aleminde nur hizmetinde feyziye arkadaşlık ediyorlar. Feyzinin mektubunda Risale-i Nur şakitlerinin teşebbüsüyle resmi Kur'an mektebi açılıp, en evvel nurun masumları ve hususan, eminin mahdumları, en evvel mektebe girip, en evvel onlar Kur'an'ı hatmederek, kısmen hıfza başlamaları cihetinde, onları ve pederlerini ve oradaki şakitleri tebrik ediyoruz ve o masumlara binler barekallah deriz. İki defa, nurun hizmeti için buraya kadar gelen kıymetli hemşiremiz Zehra'nın, medresetü Zehra'nın kağıt masrafına 200 lira vermesi, hanımlar kısmında da hüsrevler, feyziler, ahmetler bulunduğunu gösteriyor. Kastamonu'da Hafız İhsan'ın imzasıyla ve nur kahramanlarından Hilmi Bey ve Emin'in müşterek mektubunu aldım. Ben bu iki eski ve kıymetli ve sarsılmaz ve metin o kardeşlerime ve ihsanlara ve oradaki nur şakirtlerine çok hasretler ve iştiyaklarla selam ediyorum ve hapiste bizimle beraber ve bize hapiste çok hizmet eden İhsan nerededir? Merak ediyorum. Safranbolu havalisi, hakikaten Mustafalar ve Ahmet Fuat rahmetullahi aleyhim, ve Hıfsı ı rahmetullahi aleyh ve rahmi gibi harika sadakat ve alakadarlıkla, Kastamonu'daki sekiz sene bizim nur hizmetimizin akim kalmadığını ve Safranbolu'da parlak bir medrese-i nuriye olacağını maddeten ispat ediyorlar. Bu defa Mustafa Osman'ın mektubunda iki saat yakınındaki Karabük Fabrikalar şehrinde bulunan yüzer genç ve işçilerde nurlar fütuat yapacağını bildirmekle ehemmiyetli bir müjde telakki ediyoruz. Nur'un küçük kahramanlarından Mustafa Sungur ve Rahmi'nin güzel mektuplarında onların köylerinde Ahmet Fuad'ın ciddi gayretiyle ders vermesi ve Eflani nahiyesinin Barla nahiyesi gibi bir medresenin Nur'iye hükmüne girdiğini ve ora ahalisi iştiyakla nurları dinlemesi ve yeniden iki genç muallim daha eski yazı ile nurlara girmesi ve çocukların hurufu kur'aniyeyi öğrenmeye başlamasıyla Risale-i Nurlar'ı da yazmaya girmeleri büyük bir fali hayırdır. Cenabı Hak o masumları muvaffak etsin ve onların üstatları ve peder ve validelerinden razı olsun. Onlar duada masumlar dairesine girdiler. Başta Ahmet Fuat, Mustafa ve Rahmi olarak Eflani nahiyesini tebrik ediyoruz. Nur'un küçük kahramanlarından Mustafa Sungur ve Rahmi'nin az bir zamanda eski harfle Mustafa Sungur'un gayet mükemmel meyvenin on birinci meselesi hatimesiyle ve Rahmi'nin gençlik rehberini eski harfle güzelce yazmaları ve Kastamonu'dan gelen kitaplarım içinde bize göndermeleri, hakikaten benim için yeni biraderzadelerim bir Abdurrahman ve Fuat dünyaya gelmiş gibi beni memnun ediyor. Ethem Hoca namında Balıkesir'de muhacir ve celaleddin Rumî'nin mensuplarından yirmi seneye yakın köy hocalığı ve çocuklara Kur'an okutmakla meşgul, ve şimdi de tam Risale-i Nûre Balıkesir ve Kırkağaç Havalisinde hizmet eden ve uzun mektubuyla korkak hocaları nurlara davet eden ve cesaret veren ve Balıkesir Kırkağaç Havalisi Nur Şakir'in namına Sandıklı Alamescit köy imamı İbrahim Ethem imzasıyla yazdığı mektupta çok ehemmiyetli ve güzel fıkraları var ve korkak hocalara tokatları var. O zatı cidden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Hem ona hem mektubunda isimleri bulunan yeni ve çok nurculara selam ediyorum. Onun uzun mektubunu hastalığımdan tashih ve ısla ve tadil edemedim. Hakkımda pek ziyade senalarını ya kaldırmak ya tadil etmek lazımdır. Layıkaya girmek için suretini size gönderiyorum. İnşallah Hasan Feyzi, Ahmet Fuat muallimleri nurlara sevk ettikleri gibi bu gayretli kardeşimiz de hocaları nurlara sevk edecek. Ben Denizli otelindeyken, bana mahdumî ile ara sıra ekmek, ateş cihetinde hizmet eden ve Tahir Çavuş'la bana mektup gönderen Ekmekçi Mustafa'ya da selam ediyorum. Umuma binler selam ve selametlerine dua ederiz.